Gelecekte iklim dostu, iklim krizinin etkilerine karşı dirençli şehirler oluşturmak isteyen Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencisi Dilan Aytekin, Çevre Mühendisliği Bölümlerinde Karbon Nötr Şehirler Dersi'nin zorunlu olması talebiyle Change.org.tax'in Karbon Nötr Şehirler Dersi adresinde bir imza kampanyası başlattı. Ve şehirlerin karbon emisyonlarının çok yüksek olduğunu ifade etmiş. Dilan Aytekin diyor ki Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın verilerine göre insan nüfusunun yarısı şehirlerde yaşıyor. Ve şehirler küresel karbon emisyonlarının %70'inden sorumlu. 2050'ye kadarsa nüfusun iki katına çıkarılacağı öngörülüyor. Yani hem gezegenimizin hem de şehirlerimizin hem de insanlığın geleceği için şehirlerin iklim krizinin etkilerini dirençli ve karbon nötr hale getirmeliyiz. Bunu biz çevre mühendisliği öğrencileri üniversitede öğrenmek zorundayız diyor. Kampanyada ayrıca gelecekte iklim krizinin etkilerine dirençli ve karbon nötr kentlerin çevre mühendisliği tarafından yapılacağı ve bu nedenle iklim ve doğa dostu malzemeler, karbon tutan kentler, karbon nötr bina sistemleri gibi konuları üniversitede öğrenmeleri gerektiğini vurgulamış. Şehirlerin %70 karbon emisyonundan net sıfır emisyonu zeyne çekilebilmesi için Türkiye genelinde üniversitelerin çevre mühendisi bölümlerinde şehirlerin iklim değişikliğine uyumu ve karbon nötr şehirler dersi zorunlu olsun demiş Change.org Taksim karbon nötr şehirler dersi adresinde. İstanbul Maltepe'deki Barış Manço Parkı'nın bir çay bahçesine kiralanması projesine karşı bir imza kampanyası başlatılmıştı Change.org Taksim Barış Manço Parkı. Ve kampanya başarıyla sonuçlandı. Kampanyayı başlatan Esmer Eser Şerifoğlu parkın başta çocuklar ve hayvanlar olmak üzere herkesi kucaklayan bölgedeki nadir acil durum toplanma alanlarından biri olduğunun altını çizmiş. Bölgeye gelen iş makinelerine karşı mahallede oturanların müdahale ettiğini ve sonrasında da araştırınca Marş Manço Parkı'nın bir çay bahçesine kiralandığını öğrendiklerini söyleyen kampanyacı Herkesi başlattığı imza kampanyasıyla destek olmaya çağırdı ve sonunda beklenen gelişme yaşandı. Maltepe Belediye Meclisi parktaki yeşil alan ve mevcut düzenin aynı şekilde korunmasına karar vererek herhangi bir düzenleme ve yapı faaliyetine gidilmeyeceğini duyurdu. Halkın sesini dinledi. Antalya'daki Kındık Çeşme sahilinde karete karete deniz kaplumbağası varlığı tehdit altında. Bölgenin Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından deniz kaplumbağaları yumurtlama alanı olarak tescil edilmesi için change.org taksim kindil çeşme adresinde Murat Kemaneci tarafından bir imza kampanyası başlatıldı. Murat Kemaneci bölgeye göre halk tarafından yumurtlama alanı olarak bilinmesine rağmen henüz Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmediği için tehditlere açık diyor karetta karettaları tehdit eden unsurlar arasında kumsala arazi taşlarının girmesi, muhtemel yuva alanlarının üzerine çadırların kurulması, denize dönük konut ve işletme projektörlerinin yuvadan çıkan yavruları yanıltması, sahili kullanan insanların tespit edilmiş yuvalar üzerindeki işaretleme kafeslerinin yerini değiştirmesi ve yuvaların insanlar ve alana giren köpekler tarafından kazılması gibi faaliyetler var. Murat Kemaneci bu önemli konunun yıllardır gündeme getirildiğini söylüyor ve eklemiş. Milli Parklara yapılan görüşmelerde bir STK gerekli olduğu belirtilince Antalya Kemer Doğa ve Çevre Koruma Derneği yani KEDOK'u kurduk. KEDOK, Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü'ne Çeşme sahilinin deniz kaplumbağaları yuvalama alanı olarak tescil edilmesi için dilekçe ve bol miktarda fotoğraf, video ve kanıtlarla başvurdu. Şu an bekleme süreci devam ediyor. Vereceğiniz imza ile nesli tükenmekte olan canlı türüne ev sahipliği yapan bir alanı kurtarabilirsiniz. Veya önemseyip bir türün yok oluşunu kendi haline bırakabilirsiniz. Kampanya change.org taksim kindil çeşme adresinde. Evet, önemseyenler imza atabilirler. Doktor Buket Göktaş, temiz hava için kanserojen kirleticiye yani PM 2.5'a Acilen limit belirlenme talebiyle Change.org Taksim Temiz Hava Limit adresinde bir imza kampanyası başlattı. Diyor ki en temel hakkımız olan sağlıklı çevrede yaşamak ve temiz hava solumak için harekete geçtim. Soluduğumuz havada sağlığımız için zararlı ve kanserojen olan gözle görünmeyen parçacıklar yani PM2.5 olarak ifade edilen ince partikül maddeler olduğunu ifade ediyor. Kampanya metninde ayrıca kömürün yanması trafik, endüstriyel faaliyetler gibi aktiviteler sonucu oluşan bu ince partikülün ülkeler arasında bile kilometrelerce mesafe yol alabileceği erken ölümlere ve kanser olmak üzere pek çok sağlık sorununa neden olduğunu vurgulamış ve diyor ki Türkiye'de ince partikül madde yani PM 2.5 hakkında henüz yasal bir limit değer yok. Bunun yanında havadaki ince partikül maddelerini ölçümünü yapan istasyon sayısı da çok az. Bu nedenle pek çok ilde nasıl bir hava soluduğumuzu ve bunun sağlık etkisini bilemiyoruz. Kampanyanın talebi en kısa sürede Türkiye'de halk sağlığını koruyacak bir PM 2.5 limit değerinin belirlenmesi ve PM 2.5 için düzenli ölçüm yapan istasyon sayısının artırılması. Kampanya Change.org Taksim Temiz Hava Limit adresinde. Ben Uygar Öz Change.org özel programını derleyen Nil Ormanlı Balpınar, Ebru tepeler ve Büşra yar. Sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler, direkleriyle iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere.